Bel millete İbrahim Hanife ve mâ minel Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı hakkında konuştuktan sonra şüphesiz ki şu kanata vardık değil mi? Aleyhisselatü Vesselam bizim için en güzel örnek. Doğru mu? Ondan başka örneğe, ondan başka bir lidere, ondan başka bir öncüye gerek var mı? Yok. Yok. Ki Allah subhanehu ve teala bunu Resulü hakkında zaten birçok yerde kitabında söylemiyor mu? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Diyor ki Allah Resulü'nde sizin için çok güzel bir örnek vardır. Bir de fi رَسُولِ الله, normalde fi zarfiyet ifade eder. Yani Resulullah'ın içinde manasına geliyor kelime manası olarak. Yani daha yeni hücre meselesini konuştuk ya yani yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın her hücresi senin için örnek. Tamam mı? Şimdi bir mesele hakkında şimdiye kadar biz konuşmadık. Onunla alakalı da konuşmamız icabet ediyor. Çünkü konuyla alakalı çok fazla soru geldi. İşte siz Filistin meselesinde niye konuşmuyorsunuz? Siz bunlar hakkında niye hiçbir şey söylemediniz? İşte devlete atıp tutuyorsunuz da bu zalimler hakkında niye konuşmuyorsunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim için en güzel örnekse Aleyhisselatü Vesselam'ın Yahudilere yapmış olduğu muamele de bizim için gösteriş olarak örnek olarak en güzel muamele değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni kurayza ne yaptı? Ahi kılıçtan geçirdi. Tamam kesti ahi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni kurayzayı kesti. Niye? Sana ve bana şunu öğretmek için. Yahudi sa'deden kılıçtan anlar. Başka hiçbir şeyden anlamaz. Bak biz diyoruz ki ayetle sabit. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim için en güzel örnektir. Doğru mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adamları kılıçtan geçirdiyse bunda şöyle bir mesaj vardır. Bu adamlar başka bir şeyden anlamaz. Zaten anlamaları mümkün değil. Bakın Kur'an'ı sadece birazcık idrak eden, Kur'an'ı sadece birazcık okuyan adam Yahudilerin hangi zihniyette olduğunu görür. Bakın bir örnek veriyor. <gülüyor> hani siz demiştiniz ki ey Musa biz sana iman etmeyeceğiz kesinlikle. Allah'ı açık bir şekilde görene kadar. Kendi peygamberine bunu söyleyen adam sana merhamet eder mi? Filistinliye merhamet eder mi? Bu adamlar kendilerinden hariç herkesi hayvan olarak görüyorlar. Kendileri için yaratılmış köleler olarak görüyorlar, kullar olarak görüyorlar. Bu adamlardan zaten merhamet beklemek en büyük yanlış değil mi? Mesela insanlar kendi kendine soruyor ya bunlar nasıl böyle vahşet yapabiliyor? Kardeşim adam sen de yani sen de derken ben kendisini İslam'a nişbet eden herkese kastediyorum. Çok affedersiniz sadece bir köle hayvan görüyor. Bakın size bir örnek vereyim. Bu adamların kılıçtan hariç hiçbir şeyden anlamadığına dair. 2011 senesinde o zaman da büyük bir bombandırman vardı. Tamam. Ne zaman bombandırmana başladılar biliyor musunuz? 11.25'te. Saat 11.25. 11.25'te hangi saat biliyor musun? Sabahçı ve öğrenci, öğrencilerin yer değiştiği vakit. Bir dakikanın içinde tonlarca bomba indirdiler. Niye? Çocuklar öldürmek için. Yine bak bu sefer de yine göründü. Çocuklar böyle su şeyin etrafında su içiyorlar. Çocukları bombaladılar. Bu adamların anlayacağı şey kınamak değil. Sen istediğin kadar kına. İşte kahrolsun İsrail, kahrolsun İsrail demekle İsrail kahrolmayacak. Ya Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetini oyacaksın. Onu yaptığını bu köpeklere, bu domuzlara yapacaksın. Domuzun kanını akıttığı gibi Aleyhisselatü Vesselam onların kanını akıtacaksın veya susacaksın ve zilleti tadacaksın işlerine kadar. Bu kadar basittir. Bakın bu adamlar Musa Aleyhisselam'la şöyle konuşuyorlar. "Qaludulana Rabbek, <gülüyor> ey Musa git Rabbine dua et. Bakarak kıssasında. Abi kendi peygamberiyle böyle konuşan adam sözden anlar mı Allah için soruyorum. Tamam? Onlar samûsâl-i İslam onlara diyor ki innalllâhe ye'murukum en Allah size emrediyor bir ineği kesmeyi. Onlar ne diyor biliyor musun? "Kâlû etettahizunâ de diyorlar ki sen bizle alay mı ediyorsun? Kendi peygamberiyle böyle konuşan adam laftan anlamaz. Kardeşim, anlayacağı tek bir tane şey var. Orada kılıçlı olacak. Ki Allah Sübhanü ve Teâlâ zaten bu konuda bize yol göstermiyor mu Çok güzel bir şekilde gösteriyor. "Kâtilûhum" onlarla savaşın. Nasıl bir şekilde, yani nasıl bir savaş olması lazım? Allah subhanahu ve teala nasıl bir savaş istiyor? <gülüyor> <gülüyor> Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin. Abi uzaktan oturup kınama mesajlarıyla olacak bir mesele değil. Tamam? Sen Allah subhanahu ve teala'nın bir şey değiştirmesini istiyorsan cihada yapışacaksın. Onların rezil olmasını mı istiyorsun? Allah subhanahu ve teala'nın dediğini yapacaksın bak. Allah subhanehu ve teala söylüyor. Ve yuhzihim. Hani onlar rezil olsun. Ve yansorkum aleyhim. Ve Allah da onlara karşı size yardım etmesini istiyorsan ne yapacaksın ahi? Gatiluhum. Onlara karşı savaşacaksın. Bunun tek çözümü budur. Bunun başka bir çözümü falan yoktur. Şimdi bir meseleyle alakalı da bir şey söylemem gerekiyor. Şimdi hatırlıyor musunuz? En son seçimlerde Filistin'i o zaman ki daha şimdiki savaş o zaman yoktu. Hiç alakası bile yoktu. Şöyle söylemler vardı. Biz olmazsak işte falan parti olmazsa Filistin yok olacak. Hatırlıyor musunuz? Ben kendime sadece şunu soruyorum. Bu insanlar aynada kendi yüzlerine nasıl bakabiliyorlar? Şimdi bakın ben bazı şeyleri açık söylemem lazım. Şimdi İsrail pilotları bu dahi en çocukları bombalayan pilotlar nerede eğitildi? Konya. Tamam. O tankların, uçakların petrolü nereden gidiyor? İskenderun. Hatay'dan gidiyor. İsrail askerinin yemeği nereden gidiyor? Antalya, Alanya. Tamam. Geçen yine bilmiyorum bilmem kaç tane tır yolladılar. Artık sayıları insan sayamıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Bak. Son işte one minute dediğinde, dedikten sonra, bunlar İsrail'le ne kadar fazla ticaret anlaşması yaptı biliyor musunuz? Haddi hesabı yok. Haddi hesabı yok. Hesaplayamazsın, Tamam. Bu ne demek biliyor musun kardeşim? Bu devletin içinde oy verenler, o çocukların hepsinin, Kanlarını kendi ellerinde taşıyorlar. O çocukların kanı bunların ellerine yapıştı o mazlumların kanı. Tamam mı kardeşim? Buradaki mazlumdan kastımı şu. Bunlar tarafından zulme, yani bunlar buna zulmediyor. Hmm. Yoksa Allah bunlara haşa zulmediyor babından demeyiz yani. Şey, Allah'a sınırıza bir şey. Allah subhanahu ve teala kullarına karşı zalim değildir. Haşa ve kelle. Evet. Şimdi şöyle bir karamsarlık da var. Buraya iyi dinleyin. Şimdi kimse söylemediği için söylemek icap ediyor. Biz isterdik ki abiler söylesin ama kimse konuştuğu yok. Konuşanlar bizim yani bizim derken na'uzubillah kendisini tevhide nispet eden hocalar bu konu hakkında Allahu Alem kendi söyledikleri kendi kulaklarına gitmiyor ha. Vallahi ahi, zannedersin falan partinin sözcüsü konuşuyor. Tamam mı kardeşim? Ya işte böyle genelde şöyle şeyler duyabiliyoruz. Ne zaman değişecek? Bu durum ne zaman değişecek? Bu durumu değiştirecek insanlara zamanında terörist muamelesi yapmasaydınız, bütün kafirlerle beraber onların aleyhine birleşmeseydiniz, Müslümanlara karşı savaşmasaydınız, onlara kursun sıkmasaydınız, şimdi görecektiniz o Müslümanlar, o Yahudileri ne yapacak. Vallahi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam beni Kurayza'ya ne yaptıysa Müslümanlar daha fazlasını yapacaktı ki yapacak. Allah'ın izniyle. Tamam. Yani Müslümanların aleyhine, girdiklerinden dolayı bak Allah ve Teala günü nasıl değiştirdi? Bugün yani böyle elle sayılacak kadar tabiri caizse az olan Yahudi güya 2 milyar Müslümanı, güya kendisini 2 milyar işte İslam'a nispet eden insanları yerle bir etmiyor mu? Ediyor değil mi? İşte Müslümanların aleyhinde olursan Allah sana böyle zilleti tattırır ve elinden de hiçbir şey gelmez. Aciz kadınlar gibi meseleyi izlersiniz. Ki bu halk bu şekilde yapıyor. Tamam? Ondan sonra şimdi bu konuyla alakalı önemli bir şey söylemem de gerekiyor. Şimdi biz mazlum diyoruz. İşte İsrail bunlara zulmediyor. Mazlumun dini sorulmaz. Doğru. Biz bu konuyla alakalı zaten bunların aleyhinde hiç konuşmadık. Bir şey söylemedik. Doğru mu? Ama söylememiz gerekiyor. Çünkü Müslüman her zaman hakka uyması lazım. Sadece işine geldiğinde değil. Ama bu bütün süreçte konuşmalara falan baktıysanız genelde şunu görmüş olursunuz. Hepsi duygusal. Şer'i hiçbir açıklama yok. Hep full duygusal bir hoca hariç. Allah Azze ve Celle onu hakka isabet ettirsin. Evet. Bakın Allah subhanehu ve teala bir şöyle söylüyor. وَلَا يَجْعَلُ lil لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Allah kafirlere müminlerin üzerine yol vermeyecek. Allah kafirlere müminlerin üzerine yol vermeyecek. E bunlar 50 seneden beri bu adamları eziyor. Nasıl izah edeceğiz o zaman bu ayeti? Seyyid Kutb'a soruyorlar bu meseleyi. Tamam? İmama soruyorlar. O zaman da İsrail, Filistin'e zulmediyor. Yani savaşıyorlar tamam mı? Diyor ya biz birkaç gün içinde rezil olduk. Hani nasıl oluyor? hani Bu ayet var. İyi dinleyin. İmam diyor ki Araplar Allah'ın dini için değil. La ilahe illallah için değil. Kendi bayrakları için savaştığından dolayı burada Allah yolunda değiller. Bundan dolayı da yeniliyorlar. Ve halen mağlup olmuyorlar mı? Oluyorlar halen de mağlup olacaklar. Hiçbir şey değişmeyecek. Sen mümin olmayana kadar, La ilahe illallah bayrağına sarılmayana kadar, bugün suç unsuru olarak göstermiş olduğum bayrağa sarılmayana kadar, bu kafirler üzerine zulmedecekler. Üzerine yürüyecekler. Bu, bu kadar basittir yani. Bu Nisa suresinin 141. ayet. Tamam. Ondan sonra bu Hamas hakkında da birazcık konuşalım. Şimdi bizim hocaların, yani bizim derken kendisini tevhide nişpet eden hocaların derslerine bakarsan zannederiz mücahit ha. Müslüman. Tamam. Bunlar i̇bn Teymiye camisinde i̇bn Teymiye mescidinde o zaman Ebu Nur el Mahdisi ve yanlarında 200 tane insan öldürmediler mi? Bakın olayın arka planını da size söyleyeyim. Bu Ebu Nur el Mahdisi ben itikadını bilmiyorum. Allahu alem. Hak ettiğini Allah subhanahu ve teala ona verecektir. İnşallah şehit olmuştur. O da yandakiler de inşallah şehit olmuşlardır. Bunlara diyor ki, Hamas'a diyor ki bakın gelin siz yapamıyorsunuz bize verin biz şeriatla hükmedelim. Bu Yahudilerin anlayacağı tek şey bu. Bu talep üzerine yani şeriatla hükmetmek talebinden sonra Hamas mescide giriyor. Ahi mescidin içinde 200 kişiyi öldürüyor. Anlıyor musunuz Hamas ne için çalışıyor? Demokrasiye bağlı bir partinin askeri kolu. Bu kadar. Başka hiçbir şey değil. Allah rızası için size söylüyorum bu konuda duygularınızla sizin oynamasınlar. Yani o görüntüleri görmek tabi biz de istemiyoruz. Allah'a sığınırız böyle bir şeyden. Ama bak ahi çözün tevhid. Tevhid de neyi sana emrediyor ahi? Allah'ın o tertesi olana kadar savaşacaksın. İşte savaşanlara terörist denilse, onların aleyhinde olursa, böyle olsa işte böyle de zillet olur. Tamam mı kardeşim? Onun için bak biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın edebini, ahlakını niye öğreniyoruz? Yahudilere de gerektiğini verelim diye. Tamam mı kardeşim? Şunu da söyleyeceğim. Bu konu hakkında çok büyük münafıklıklar dönüyor. Bakın çok büyük nifak alameti var. Şimdi açın YouTube'u. Tevhid ehli hocalar güya yani kendisini öyle isimlendirenler hepsi bu konu hakkında konuşmuş. İstisnasız. Allahu alem. Yani benim gördüğüm kadarıyla hepsi konuşmuş. Tamam mı? Aynı adamlar Bavuz hakkında niye konuşmadılar? Rakka hakkında niye konuşmadılar? Musul hakkında niye konuşmadılar? Senin kendisini nispet ettiğin Din için bu insanlar oraya gitti. Onlar için savaştı. Bunlar hakkında bu kadar konuşuldu mu? Yani tek tüm konuşanlar oldu. Ben şimdi hiç kimse konuşmalı demiyorum. Allah'a sığınırım. Ama Filistin konuşulduğu kadar o zaman konuşuldu mu? Allah için soruyorum. Anladın mı? Bunların bütün meselesi bu. Sistemin dayanmış olduğu gündem üzerinden insanlara din anlatıyorlar. Yani kısacası şu. Diyanet kılsız. Sistemin dediğini yapıyor. Bunlar kıllı bir şekilde dolaylı yoldan sistemin istediğini yapıyor. Allah Subhanehu ve Teala da beraber bizleri haşer eylemesin. Ondan sonra bir mesele hakkında da konuşayım. O da önemli, o da soruluyor. Bu boykot meselesi. Kardeşim bak, iki ay önce Filistin kimin umurundaydı? Kimsenin umurunda değildi, doğru mu? Bir tane insan Türkiye'de boykot boykot konuşuyor muydu? Yok. Boykot olabilir, faydalı olması için uzun vadeli olması lazım. Sadece iki ay için sen Ariel almadığından dolayı hiçbir şey değişmeyecek. Bir de zaten itikadın bozuksa zaten Allah'ın dinine yardım etmiyorsan Müslümanlarla beraber değilsen iki tane bisküvi almaman da hiçbir şey değiştirmeyecek. Yani düşünsene 2011'den beri 12 sene geçmiş hiç istisnasız full alışveriş hem devlet bazında hem halk bazında. Ondan sonra sen sadece iki hafta almadığın dolayı bir şey mi değişiyor yani adam sanki bunun planını yapmıyor mu buna göre? Evet boykot olabilir ama hani uzun vadeli ve sağlam bir şekilde olması lazım. Tamam Ha adam diyor ki işte ben boykot yapacağım şurada alışveriş yapmayacağım. Senin oy verdiğin devlet zaten onlarla alışverişini devam ediyor. İstersen sen boykot et er, istersen etme. Bunu da göz önüne bulundurmak lazım. Yani bu konu hakkında birinin böyle bir iddiası varsa yani bunları boykot etmek farzdır. Bakın ahi farzdır ne demek? Ben bu konu hakkında Allah adına konuşuyorum demek. Farz demek fetva vermek. Allah bu konu hakkında böyle diyor demek. Bunu söyleyen insan bunu ispat etmesi gerekir. Allah'tan korksun. Yani Allah adına konuşmak bu kadar kolay mı oldu? Ve tekrar başa gelelim ki sona gelelim. Çözüm tevhittedir kardeşim. Biz la ilahe illallah için, tevhid için, savaşmadığımız sürece, hayatımızın merkezine katmadığımız sürece bu bayrağı yeryüzünün merkezine de katamayacağız. Bu kadar basittir. Allah subhanahu ve teala razı olduğu şekilde bizlere iman etmeyi nasip eylesin. Allah subhanahu ve teala razı olduğu şekilde Rabbani bir cihat bize nasip eylesin. Allah subhanahu ve teala bu Yahudileri domuz gibi kesmeyi bizlere nasip eylesin. Allah subhanahu ve teala bu Yahudileri onlarla beraber çalışanları, onları sevenleri ve kendi oylarıyla onlara yardım edenleri, o makama getirenleri lanet eylesin. En kötü şekilde azaplandırsın, onların bellerini kırsın, onları kör eylesin ki Müslümanların üzerinden bakışları gitsin ve Müslümanlar arka taraftan zafere ulaşsın. Allahümme amin. خر الدوانا أن الحمد الله رب العالمين.